hıncını alamadığı zaman peygamberimizden amcası olması hasebiyle de peygamberimizi bazen ayakkabısıyla dövüyor bazen de taş fırlatıyordu Sen yani neydi bu bizim başımıza getirdiğin ya yani senin yüzünden bütün araplar bize düşman olacak gibisine peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyordu saldırıda bulunuyordu tabi bu Ebu Leheb'in neyi bu Ebu Leheb'in yaptıkları Ebu Leheb sadece kendisi peygamberimize zarar vermiyordu bir de karısı Kur'an-ı Kerim'in Hammaletul Hatab dediği, odun taşıyıcısı dediği karısı ne yapıyordu? Sürekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında şiirler söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'nin Peygamber'e karşı kışkırtıyordu. Yani mesela Peygamber Kabe'nin yanında namaz kılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani hani onlara öyle şiirler okuyor ki siz erkek değil misiniz? Babalarınıza seven, ilahlarınıza seven adam karşınızda ise getirdiği yeni dinle. Size böyle kıcık veriyormuşçasına ibadetlerini yapıyor. Siz de buna susuyorsunuz. İşte fitne kaynağı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 Tabi e, daha sonra Allah Subhanahu ve teala onunla kocası hakkında ayet-i kerime indirmişti biliyorsunuz. Tebbette de ebi ile diye. Bu ayeti duyduğu zaman bu kadın direkt geliyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı bulmaya. Peygamber aleyhissalatu vesselamla bu geçir Bekir Kabe yanında oturmuşlar. Diyor ki, vallahi diyor ben senin sahibini arıyorum diyor. Eğer ben arkadaşını görürsem Ebu ediyor diyor. Şu gördüğün taşlarla onun ağzını dolduracağım diyor. Bizim aklımızda sözler söylüyormuş diyor.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 işkembesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına koyacağım. Tabi bu hem kokusu hem de pisliği Peygamber'e eziyet verecek diye. Ukway biner bu mağazı takıyor ben yapacağım diyor. Gidip getiriyor İbn Mesud diyor Peygamber şey dediken Peygamber'in sırtına koydu hayvan pisliğini. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıpır yerinde. Yani bu hayvan pisliğinden dolayı hareket edemiyor. Ve bin Mesud dert yanıyor. ve ben diyor hiçbir şey yapamıyordum o anda. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir faydam dokunamıyorum, ona yaklaşamıyorum da. İşte tam bu sırada.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 Kur'an-ı Kerim'de bir ne yapıyordu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala bir de açıklıyordu. Ama maalesef ve maalesef arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir de diyordu ya. "İdet tabi'anna men kana qablukum şibra şibra ve diraa'en Siz sizden önceki milletlere adım adım tabi olacaksınız. Yahudi ve Hristiyanları kapsediyor. Biliyorsunuz. Yahudilerin bir özelliği neydi arkadaşlar? "Tefeddela'llezine garamu kavlen gayra allazi qila lehum." Zalim olan Yahudiler ve Ehli Kitap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 kendimize avutduğumuzdan dolayı ne çocuklarımız bir şeyden istifade edebiliyorlar ne de bizim ayrıyetten okul dışında çocuklara benim çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitim çocukların nefsinde hiçbir şekilde ne yapmıyor hiçbir şekilde tesis etmiyor. İnşallah bir daha gidersiniz arkadaşlar. Bu de demiş olduğumuz mesele çünkü bu okul meselesi cidden önemli bir mesele ve eğitim meselesi. Bir dahaki dersimizde Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın eğitim menheciyle bugünkü eğitim arasındaki farkları ne yapmaya çalışacağız? Anlatmaya çalışacağız.